Biliyor musun genelde tıbbi bir teşhisten bahsettiğimizde hep böyle bir, e, bir kesinlik arıyoruz. Bir mühendislik hassasiyeti bekliyoruz aslında. Kesinlikle çok net olmasını istiyoruz. Aynen öyle. Yani şöyle düşün kolun kırılır. Gidersin hastaneye o siyah beyaz röntgeni çekerler. Orada o kemikteki tırtıklı çatlağı anında görürsün. Doktor da sadece parmağıyla ekranı işaret eder ve işte sorun tam olarak burada der. Tabii çünkü orada ikili bir sistem var. Yani çok basit. Kemik ya kırıktır ya da sağlamdır. O kadar. Hı hı. Son derece temiz, tartışmaya kapalı bir sonuç. Evet, kırık ya da değil. Ve hani tuhaf bir şekilde bu gerçekten çok rahatlatıcı bir his. Biz insanlar o gözle görülür olanı hemen böyle bir kutuya koyup kategorize edebildiğimiz şeyleri çok seviyoruz. Bilinmezlik korkutur çünkü. Kesinlikle ama sonra e, o röntgen makinesini alıp insan zihnine o beklentilerin ve görünmez yüklerin yani aslında stresin dünyasına çeviriyoruz. Ve aniden makine bozuluyor. Karşımızdaki manzara inanılmaz derecede bulanıklaşmaya başlıyor. Zaten o bulanıklık aslında en çok korkutucu olan kısmı. Çünkü e, ortada böyle parmağınla işaret edebileceğin fiziksel bir çatlak yok. Ama o hissedilen acı tamamen gerçek. Tamamen gerçek. Tam da bu yüzden bugün seninle, evet şu an bizi dinleyen seninle bu teşhis edilemez o bulanık sulara girmek istiyoruz. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Gerçekten heyecan verici bir konu. Değil mi? Bak şimdi bugün önümüzde duran kaynaklar öyle e, kitapçılarda gördüğün o sıradan işte stres topu sıkın, pozitif düşünün, evrene iyi mesajlar gönderin falan tarzı yüzeysel kişisel gelişim kitaplarından biri değil. Yok kesinlikle değil. Çok daha derin bir şey var elimizde. Aynen. Karşımızda stres yönetimi, İslami ve modern yaklaşımlar başlıklı, çok katmanlı, bayağı... ...devasa bir ilmi rapor var. Peki, bunu biraz açalım istersen. Tabii. Çünkü bu raporun yapmaya çalıştığı şey aslında inanılmaz ufuk açıcı. Yani meseleyi tamamen başka bir yere taşıyor. Değil mi? Yani buradaki asıl misyonumuz... ...stres sadece bu modern çağın yakamıza yapışan... ...bizi içten içe eriten bir hastalığı olarak görmeyi bırakmak. Bunun yerine modern biopsikososyal bilimlerin, işte o nöroendokrinolojinin ve İslam düşünce geleneğinin, özellikle de o Hanefi Maturidi ve Nakşibendi tasavvufunun o muazzam senteziyle, bu gerilimi nasıl bizi büyüten bir güce dönüştüreceğimizi anlamak. Tekamül ettirici bir güce, evet. Mesele sadece stresin ne olduğu değil, neden önemli olduğu aslında. Ha, tam olarak o. Yani rapor Modern psikiyatrinin, işte Dr. Hans Selye'lerin, Richard Lazarus'ların bulgularıyla o binlerce yıllık kadim metinleri tek bir potada eritiyor. Peki, e, ağır akademik terimlere hiç girmeden en temelden başlayalım diyorum. Olur, kökenden başlayalım. Stres kelimesi hep sanki böyle kaçmamız gereken bir canavarmış gibi kullanılıyor günümüzde. Bu kavramın kökeninde aslında ne var? Yani... Nereden çıkmış bu fikir? Bak, ilginçtir ki işin özünde stres aslında bir hastalık adı falan değil. Fiziksel bir durum sadece. Kelime ta latince stringere kökünden geliyor. Stringere? Hmm. Ne demek o? Yani germek, sıkıştırmak, e, bir şeyi dışarıdan baskı altına almak demek. Modern psikoloji ve biyopsikososyal çerçeve stresi temelde iki farklı uca, iki ontolojik kutba ayırıyor. Birincisi hepimizin o çok iyi bildiği distress. Ah evet o nefret ettiğimiz versiyon. Aynen öyle bizi bitiren o yıkıcı sıkıntı yani gece uyutmayan kronik anksiyete o hücresel tahribat modern insanın yakasına yapışan o meşhur tükenmişlik hissi var ya işte o distress. Peki ya diğeri yani bu gerilimin iyi bir versiyonu faydalı bir hali falan mı var? Var tabi ikincisi yüz stres. Başına Yunanca yu ekini alıyor yani iyi, güzel, faydalı anlamına gelen o ön eki. Bu senin odaklanmanı keskinleştiren, o an yaratıcılığını tetikleyen ve aslında hayatta kalmanı psikolojik olarak bürümeni sağlayan pozitif, geliştirici bir gerilim. You stress, anladım. Raporda bunun için çok çarpıcı, çok güzel görsel bir metafor kullanılmış. Kelebeğin kozasından çıkma anı. Ya evet o metafor kaynaklarda karşıma ilk çıktığında gerçekten durup bir düşündüm. Çünkü kelebek o daracık karanlık kozadan dışarı çıkmak için muazzam bir çaba harcıyor. O sıkışma, o stringere dediğin gerilim olmasa... Kanatlarına o hayati sıvı pompalanmıyor. Aynen pompalanmıyor yani eğer birisi dışarıdan müdahale edip hani ben bu hayvana iyilik yapayım deyip o kozayı makasla keserse kelebek o stresi yaşamadığı için... Kanatları asla güçlenmiyor. Kesinlikle bu uçma yetisini sonsuza dek kaybediyor. İyilik yapayım derken aslında onu sakat bırakıyorsun. Yani o gerilim onun hayatta kalmasının ve gelişmesinin tek yolu. İnanılmaz bir detay bu. Ve rapor bunu İslami literatürle sentezlediğinde işin felsefesi çok daha derin, çok daha varoluşsal bir boyuta taşınıyor. Kaynaklar bizi Kur'an'daki Bakara suresine götürüyor 155 ve 157. ayetler arasına. Hı, hı şu sınanmayla ilgili olan ayetler. Evet mealen sizi mutlaka biraz korku ve açlıkla mallardan canlardan eksiltmekle sınayacağız diye başlayan o ayetler. Rapor burada çok kritik bir felsefi analiz yapıyor diyor ki modern insanın zihnindeki o stres yaratmayan böyle hiç pürüzü olmayan bir dünya beklentisi ontolojik olarak baştan hatalıdır. Bir eğitim sahası ve stres de bu laboratuvarın en temel, e, en ayrılmaz bileşeni. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru anlıyorsun. Eğer sen zihnindeki beklentiyi baştan sıfır stres, sıfır pürüz üzerine kurarsan, o beklentinin kendisi bizzat devasa bir distress, yani yıkıcı bir hayal kırıklığı üretiyor zaten. Dünyanın doğasıyla inatlaşmış oluyorsun. O halde şöyle bir şey düşünelim mi? E, bir analoji yapalım. Hiç rüzgar esmeyen hani tek bir yaprak kımıldamadığı dümdüz bir okyanusta yelkenliyle ilerlemeye çalışıyoruz diyelim. Hı hı, i̇mkansız gibi bir şey. Tabii bir yandan da sürekli aman hiç rüzgar çıkmasın aman hiç sarsılmayalım diye dua ediyoruz. Sonra da doğal olarak rüzgar çıkınca panik başlıyor. Aynen eyvah rüzgar çıktı gemi batacak diye paniğe kapılıyoruz. Oysa o yelkenli o rüzgar olmadan milim bile ilerleyemez. Eğer biz yelkenleri doğru ayarlamayı başarırsak, o korktuğumuz rüzgar, yani stres dediğimiz o baskı bizi ileriye taşıyacak ana motor olacak. Harika bir benzetme oldu bu. Rüzgar olmadan yelkenlinin bir anlamı yok zaten. Boşuna suda duran bir tahta parçası. Ama tam da burada benim aklıma şu soru takılıyor. Şimdi madem bu rüzgarı yani dışarıdan gelen o stresi olayları durduramıyoruz. E, o yelkenlinin direncini yani bu fırtınaları göğüsleyecek olan o içsel kapasitemizi nasıl büyüteceğiz? Çünkü dürüst olalım rüzgar bazen gerçekten çok sert esiyor. İşte kaynakların odaklandığı en can alıcı nokta tam da burası. Madem stresi yok edemiyoruz taşıyacak kabı büyüteceğiz. İslami literatürde bu kapasite inşasının karşılığı şarhi sadır kavramıdır. Şarhi sadır. ne demek tam olarak? Kelime anlamı olarak göğsün, gönlün açılıp genişlemesi demek. Rapor bunu İmam Maturidi'nin İnşirah Suresi tefsiri üzerinden inanılmaz berrak bir şekilde açıklıyor. Surede geçen o meşhur senin belini büken o ağır yükünü üzerinden kaldırmadık mı ayetini inceliyorlar. Maturidi diyor ki, Burada dışarıdaki yük fiziksel olarak yok olmuyor ya da tartıdaki ağırlığı hafiflemiyor. Bir saniye nasıl yani? Yükün ağırlığı aynı kalıyor ama sana ağır gelmiyor mu? Nasıl oluyor o? Şöyle düşün bir bardak suyun içine bir avuç dolusu tuz atarsan o su anında içilmez hale gelir. Zehir gibi olur değil mi? Tabii içemezsin. Ama aynı bir avuç tuzu gidip devasa bir göle atarsan gölün tadı zerre kadar değişmez. Tuz aynı tuzdur dışarıdaki yük aynı yüktür. Ama suyun hacmi yani o kapasite büyümüştür. Maturi diye göre şerhisat kalbin böyle fizyolojik bir ameliyat falan değil. İdrakin, havsalanın ve o içsel tahammül gücünün içeriden genişlemesidir. Hmm, yani stresin bizi böyle yıkıp geçmesinin nedeni dışarıdaki sorunun büyüklüğünden ziyade bizim o dar içsel kapasitemizden taşıyor olması. Kesinlikle. Kap genişlediğinde... Dışarıdaki fırtına aynı kalsa bile içeride o taşma, o distres hali olmuyor. Hatta sure çok ilginç bir tavsiyeyle bitiyor. Bir işi bitirip boş kaldığında hemen başka bir işe koyun. Sürekli bir hareket hali yani. Atalet yok. Evet. Rapor bunu modern psikolojinin ataletini ve o meşhur öğrenilmiş çaresizliği önlemek için önerdiği aktif dinlenme kavramıyla işleştiriyor. Zihni boşluğa ve ruminasyona yani o zehirli Takıntılı düşünce döngülerine bırakmamak. Ya bu felsefi olarak kulağa çok mantıklı, çok şiirsel geliyor. Ama e, kaynakların o neuro-endokrinoloji tarafına biyolojik analizine geçtiğimizde işin rengi nasıl değişiyor? Çünkü sonuçta sen de ben de etten kemikten yapılmış canlılarız. Yani sadece e, felsefi bir kabullenme kalbimizi o kriz anında sakinleştirmeye yetmeyebilir. Haklısın. Felsefe tek başına yetmez. Zaten. Rapordaki veriler işin doğrudan biyolojik boyutuna iniyor. Burada asıl büyüleyici olan şey diyerek konuyu otonom sinir sistemine bağlıyorlar. Her şey beynimizdeki hipotalamus, hipofis, adrenal ekseninde yani kısaca HPE ekseninde olup bitiyor. HPE ekseni, bu ne yapıyor tam olarak bedenimizde? Bu senin vücudunun merkezi yangın alarm sistemidir. Diyelim ki karşına bir zorluk, bir rüzgar çıktı. Sen o üzgeri bir üst stres yani aşılması gereken bir meydan okuma, bir gelişim fırsatı olarak algıladığında sistem çok kısa süreli bir kortizol salgılıyor. O faydalı olan sanırım. Evet, o an zihnin inanılmaz keskinleşiyor, kaslarına kan pompalanıyor ve en önemlisi rapordaki tablo 1 verilerine göre kalp atışı hızı değişkenliği yani HRV seviyen yüksek kalıyor. Yüksek HRV demek kalbinin esnek olması... Çevredeki değişime çok hızlı adapte olabilmesi demek. Fırtınada esniyen ama asla kırılmayan bir ağaç gibi düşün. Peki ya o rüzgarı stres olarak değil de evah gemi gotuyor her şey bitti mahvoldum şeklinde bir distres bir felaket olarak algılarsa sistem ne yapıyor? İşte o zaman o yangın alarmı bozuluyor ve aylarca belki yıllarca susmuyor. HPA ekseni Sürekli durmadan aktif kalıyor. O östres anında faydalı olan kortizol bu kez sürekli salgılandığında hücrelerini kelimenin tam anlamıyla zehirlemeye başlıyor. Bağışıklık sistemin çöküyor, kalbin o hayati esnekliğini kaybediyor ve HRV seviyen dibe vuruyor. Tamam bak şimdi işin o biyolojik çöküş kısmı gerçekten ilginçleşiyor. Ama dur orada bir saniye benim bu dinleyici adına ufak bir itirazım bir sorgulamam olacak. Tabii, dinliyorum. Şimdi bir insan hali hazırda kronik bir tükenmişlik yaşıyorsa ne bileyim borçlar gırtlağına dayanmışsa o bahsettiğin HPA ekseni zaten çökmüş ve kortizol tavam yapmışsa bu insana gidip hadi dostum kalbini genişlet şerhi sadır yap. Olaya bir stres olarak bak demek biraz havada kalmıyor mu? Yani biyolojik bir çöküş yaşarken bu soyut manevi kapasiteyi biz somut olarak nasıl devreye sokacağız? İnsan zihni bu taşan kaygıyla nasıl başa çıkıyor? Bu kadar yerinde bir soru ki bu. Zaten rapor tam doğu kapasite taştığında ne olur sorusuna cevap arıyor. Kapasite taştığında, su boyumuzu açtığında insan zihni hayatta kalmak için bir takım psikolojik savunma mekanizmalarını devreye sokuyor. Ve kaynaklar burada muazzam bir eşleştirme yapmış, Sigmund Freud'un o meşhur psikodinamik savunma mekanizmalarıyla tasavvuftaki nefis mertebelerinin hiyerarşisini yan yana koymuş. İnanılmaz bir sentez. Yani o taşan kaygıyla başa çıkmak için önce hangi mertebede olduğumuzu bulmamız gerekiyor sanırım. En alt seviyeden başlayalım mı? Neydi o? Tasavvufi adıyla nefsi emmare. Bu bizim en ilkel, en patolojik düzeyimiz. Kaygıyla başa çıkamadığında zihnin ilk yaptığı şey Freud'un deyimiyle inkar yani denial mekanizması. Hani doktora gidip ölümcül bir teşhis aldığında yok canım testler kesin karışmıştır demek gibi. Ya da masada bir yüğün fatura varken çekmeceye tıkıp hiçbir şey yokmuş gibi davranmak. Aynen öyle. İnkar, sonra yansıtma yani suçu sürekli başkasına atma hali ve en tehlikelisi de geri çekilme. Yani öğrenilmiş çaresizlik hali, İngilizcesiyle Pathological Surrender. İlginç olan ve raporun bizi uyardığı şey şu, bazı insanlar bu pes etme halini dini bir kisveye büründürüyorlar. Ne yapalım kaderim buymuş, ben tamamen teslim oldum diyorlar. Aa, evet o eylemsizliği, sorumluluktan kaçmayı böyle spiritüel bir kılıfa sokmak. Çok konforlu bir kaçış yolu aslında. Çok konforlu ama çok tehlikeli. Oysa kaynaklar bunun altını çok kalın çiziyor. Psikolojik pes etme ile İslami anlamdaki o gerçek teslimiyet taban tabana zıftır. Biri pes etmektir, diğeri ise aktif bir sabırdır. Peki ya inkar etmiyorsam, yani sorunun farkındayım, faturaları görüyorum... Ama yine de çözemiyorum. O bodrum katın bir üstünde ne var? Orada nefsi levame devreye giren, nevrotik savunmaların olduğu yer burası. Sorunu inkar etmiyorsun ama onunla yüzleşmek yerine onu baskılıyorsun, görmezden geliyorsun. Ya da sahte bir tezkiyeyi nefslediğimiz akla uygunlaştırma, rasyonalizasyon yapıyorsun. Raporda kendimle ilişkilendirmeme... ...veya entelektüelleştirme diye bir mekanizmadan bahsediliyor. Entelektüelleştirme... Ee, ...bak bunu okuyunca benim aklıma direkt şu analoji geldi. Bu şey gibi... ...su alan ve hızla batmakta olan bir gemide olduğunu düşün. Hı hı. Suyu boşaltmak için bir kova bulup... kanter içinde çalışman gerekirken... ...köşeye çekiliyorsun ve... ...19. yüzyıl gemilerin batma fiziği üzerine... ...çok fiyakalı akademik bir makale okumaya başlıyorsun... O an acıyı hissetmiyorsun, kendini çok kontrollü falan sanıyorsun ama e, gemi hala batıyor. Kesinlikle. Gemin batıyor ama sen entelektüel bir analiz yapıyorsun. Kusursuz bir analoji bu. Suyu boşaltmıyorsun, o sahte kontrol hissi seni uyuşturuyor sadece. Peki, asıl çözümlerde. Rapor bizi en üst kata çıkarıyor. Nefsi mutmainle seviyesine. En kamil çözüm orada yani. Ne oluyor o aşamada? Burada her şey... İstirca şuuruyla başlıyor. Yani o inna lillahi biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz bilinciyle bir kabullenme başlıyor. Ve ardından o en sağlıklı mekanizma olan yüceltme yani sublimation devreye giriyor. Yüceltme e, bu sanki böyle içindeki yıkıcı enerjinin tamamen form değiştirmesi gibi bir şey değil mi? Tam anlamıyla öyle. O içindeki muazzam saldırganlığı, acıyı, o yıkıcı distresi alıyorsun ve onu estetik, faydalı Bambaşla bir şeye dönüştürüyorsun. Raporda Mevlana Celalettin Rumi örneği verilmiş ki bu çok çarpıcıdır. Şemsi kaybettiği dönemden evet. mi bahsediyor? Evet. Rumi, Şemsi Tebrizi'yi kaybettiğinde yaşadığı o devasa, o karanlık ayrılık acısını, o tahrip edici stresi alıp zihinsel bir simyayla mesnevi gibi yüzyıllar boyunca insanlara rehberlik edecek bir şahesere dönüştürüyor. Saf bir stresi en üst düzey bir ev üstrese çeviriyor, yüceltiyor. Ve bunu yaparken o eski cebriye akımının pasif ben rüzgarda savrulan bir yaprağım diyen kaderci yaklaşımını reddediyor. Maturidi eksenindeki cüzi irade inancıyla Allah'la işbirliğine dayalı o kolaboratif aktif bir problem çözme stratejisi sergiliyor. Ya felsefe gerçekten müthiş. Ama şimdi tekrar dinleyicimizin yanına inelim. Bu iradeyi o en üst seviye olan yüceltmeye ulaşmak için gereken o içsel gücü, o irade kasını biz günlük hayatta nasıl inşa edeceğiz? Sonuçta hepimiz birer Mevlana değiliz. Masada faturalar varken, patron sana mobbing yaparken oturup mesnevi yazamıyorsun. Bu iradeyi nasıl büyüteceğiz biz? İşte fırtınayı beklersen zaten hazırlıksız yakalanırsın. Kaynaklar bunu... Bunu daha büyük resme bağlarsak diyerek modern nörobilimin irade yani willpower hakkında söyledikleriyle birleştiriyor. Modern bilim bugün ispatladı ki irade soyut bir konsek değil. Beynimizin ön bölgesindeki prefrontal korteks tıpkı biyolojik bir kas gibi çalışıyor. Kullanılmadıkça köreliyor yani atrofiye uğruyor. Kısa vadede çok yüklenirsen yoruluyor ama uzun vadeli zorlanmalarla hipertrofiye uğruyor yani büyüyor. Hmm, bildiğin ağırlık antrenmanı yapar gibi stresi antrenman için kullanıyoruz. O halde İslami literatürdeki o eski riyazet kavramı devreye giriyor sanırım burada. <gülüyor> Aynen öyle. Nedir riyazet? Tasavvufta nefsi terbiye etmek için uygulanan az yeme, az uyuma, az konuşma gibi pratikler. Modern bir insan bunu duyduğunda ya zaten hayat stresli bir de aç kalayım ki neden uykumu böleyim diyebilir. Evet, tam olarak onu soracaktım. Niye kendimize ekstra bir rahatsızlık veriyoruz ki? Çünkü bu rahatsızlık, bahsettiğimiz o nörolojik prefrontal korteks antrenmanıdır. Sen gecenin bir yarısı sıcak yatağından tehtüt namazı için kalktığında o ilkel dürtünü iradenle bastırmış oluyorsun. Veya oruç tutarak midenin çığlıklarını susturuyorsun. Bunların hepsi bilinçli yüz stres idmanlarıdır. Kaslarını zorluyorsun ki fırtına geldiğinde yıkılma. İrade kasına düzenli antrenman yaptırıyoruz yani. Ama bence burada masaya yatırmamız gereken e, bir boyut daha var. Sadece kapasiteyi büyütmek yetmez bence. Bir de o kabın içine durmadan akan suyu kısmak gerekmez mi? Kesinlikle gerekir. Ne tarafa bağlayacaksın konuyu? Şunu bağlayacağım. Bugün etrafımızı saran o sosyolojik stresörler, o modern çağ beklentileri insan fıtratına tamamen aykırı. Bitmek bilmeyen bir performans baskısı var, her saniye gelen bildirimlerin yarattığı dijital stres var, sosyal medyadaki o statü endişesi falan. Beklentiler o kadar şişirilmiş ki. Çok haklısın. Raporda zaten bu modern beklentileri İmam Gazali'nin kavramlarıyla hatırlatıyor bize. Tulü Emel yani bitmek bilmeyen hayaller ve Hubbu Cah yani makam şöhret tevlisi. Beklenti yoksa hayal kırıklığı ve distreste de yoktur derler. ...modern insanın beklentilerini ciddi bir şekilde budaması gerekiyor. Rapor buna kavramsal riyazet diyor. Beklentilerini küçült ki kabun taşmasın. Beklentileri budamak çok doğru. Peki uzun vadeli irade inşası, riyazet, her şey harika... ...ama e, biraz acil servise inelim mi seninle? Farz et ki şu an tam da bu saniye bizi dinleyen kişi... Ofiste veya arabasında ciddi bir ansiyete ata geçiriyor, bir kriz yaşıyor. O panik anında zihinsel o takıntılı ruminasyonu durdurmak için otonom sinir sistemini regüle edecek böyle bir ilk yardım tekniği, acil durum freni falan var mı? Var, hem de çok güçlü teknikler var. Uzmanlar nakşibendi yolundan gelen iki spesifik anlık müdahale tekniğini aktarıyor raporlarında. İlki vukufu kalbi yani kalbe odaklanma. Ama bu öyle sıradan bir mindfulness egzersizi değil. Farkı ne ki normal mindfulness'dan? Farkı şu, sadece kalbinin ritmine odaklanmakla kalmıyorsun, aynı zamanda her an ilahi huzurda olma şuurunu devreye sokuyorsun. Bunun biyolojik karşılığı inanılmaz. O an bunu yaptığında sempatik sinir sistemi yani o panik butonu anında kapanıyor, vagus siniri aktif oluyor ve parasempatik sistem bedeni rest and digest yani dinlen ve sindir moduna götürüyor. Anında bir biyolojik reset atıyor diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Ve ikincisi de bazı geçt, yani dönüş. Zihninde o felaket senaryoları dönüp durmaya başladığında içinden ilahi entemaksudi yani Rabbim yegane gayem sensin diyerek o zihni anında durduruyorsun. Tot stopping diyorlar sanırım buna psikolojide. Düşünceyi durdurma tekniği. Aynen öyle. Stres kaynağını yani o patronu ya da faturayı ilahlaştırmaktan, onu her şeyin merkezine koymaktan anında vazgeçme pratiği bu. O da asıl yuvaya çevirdiğinde zihin sakinleşiyor. İnanılmaz gerçekten. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Artık toparlayacak olursak stresi doğuran bu dünyevi denklemi tamamen yok etmek insanın elinde olan bir şey değil. Bu bir sünnetullah. Yani işin doğası bu. O rüzgar hep esecek. Esecek evet. Ancak mesele dünyayı küçültmek değil, kalbimizin hacmini, o şerhi sadrı büyüterek içimize düşen zehiri, stresi okyanusta bir damla haline getirmektir. Bunu da güçlü bir irade, maturidi bir idrak ve bahsettiğimiz o riyazat pratikleriyle yapabiliriz. Çok güzel özetledin. Sen de, yani şu an bizi dinleyen sen de, hayatındaki yüklere bu gözle bir bak bence... Ve yayını kapatırken sana şöyle provokatif bir düşünce bırakmak istiyorum. Bunun üzerine biraz düşün. Bakalım ne gelecek? Biyolojik sistemimiz e, ormanda peşimizden koşan yırtıcı bir hayvanla... ...ofiste patronumuzdan gelen onaylanmama korkusuna... ...veya sosyal medyadaki statü endişesine tıp atıp aynı hücresel savaş veya kaç tepkisini veriyor. Modern beklentiler ve o hubbucah, o statü sevgisiyle... Aslında biz kendi ellerimizle kaç tane görünmez yırtıcı hayvanı hayatımıza soktuk ve onlara bizi içerden tüketmeleri için izin verdik. Bu soruyu senin zihnine bırakıyorum. Bu derinlemesine incelememizin sonuna geldik. Çok keyifle ufkumuzu açan bir sohbetti. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.